Nübüvvetten hicrete Resulullah Efendimiz vahiy meleğinin ikinci defa gelmesini günlerce bekledi. Süre uzadıkça Efendimizin hissettiği sıkıntı da arttı. Zaman zaman Hira Dağı'na yapılan yolculuk bir netice vermedi ama pek daraldığı zamanlarda bir an için görünen vahiy meleği Ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ben de Cibril'im dedi ve gözden kayboldu. İslam tarihinde Fetret adıyla bilinen bu vahiy kesintisinin ne kadar devam ettiğini bilemiyoruz. Yine Resulullah Efendimizin Hira Dağı'nda geçirdiği bir ayrılığın sonunda, azığını almak üzere Mekke'ye dönüşü esnasında Cibril-i Emin görünmüştür. Bu defa bütün ufukları kaplayan pek heybetli bir görünümü vardır. Büyük bir korkuyla evine gelen Efendimiz yine kendini örtmelerini istemiş ve yatmış ama vahiy meleği gelmiş, ''Ey örtüsüne bürünen, kalk insanları uyar, sadece Rabbini bil ve büyük olarak tanıt, elbiseni tertemiz tut, pislikten ibaret olan putları terk etmekte daim ol'' anlamına gelen ikinci beş ayeti getirmiştir. Bu ayetler ilk defa Hazreti Hatice'ye okundu. Cevap olarak şehadet kelimeleri söylendi. Böylece İslam ve iman tarihinin ilk sayfasına ve bir numaraya, Hazreti Hatice'nin ismi kaydedilmiş oluyordu. Onu takip eden ilk üç isim Hazreti Ebubekir, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ali'dir. Hazreti Peygamber'in kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma iman yolunun ilk yolcuları arasında yerlerini aldılar. Daha sonra Hazreti Ebubekir'in üstün gayretleri sonucunda bir kısım insanlar İslam dinini kabul etmişlerdir. Osman bin Affan, Abdurrahman bin Avf Saad bin Abi Vakkas, Halid bin Said, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Said bin Zeyd gibileri gizlice yapılan davetle İslam'ı kabul ettiler. Üç yıla yakın bir zaman boyunca yürütülen gizli daveti, yakın akrabalardan başlamak üzere açık davet takip etti. Resulullah Efendimizin davet edip yemek ziyafeti verdiği bir toplantıda, akrabasından İslam'ı kabul eden bulunmadı. Amcası Ebu Leheb karşı çıkıp, bizim başımıza bela getireceksin derken, Ebu Talip sevgili yeğenini sonuna kadar destekleyeceğini bildirdi. Peygamberliğin Safa Tepesinden ilanı. Safa tepesi Kabe'nin güneydoğu tarafında 200 metre kadar ileridedir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tepeye geldi. O zamanın adeti üzere yüksek sesle ''Ya sabahah'' diye bağırdı. Bu sesi duyanlar önemli bir durumun meydana geldiği düşüncesiyle toplandılar. Peygamber Efendimiz ''Şu tepenin ardında size hücum etmek üzere hazır bekleyen bir süvari birliğinin bulunduğunu haber versem inanır mısınız?'' dedi. ''Elbet inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini duymadık.'' dediler. ''O halde bilin ki ben size Allah tarafından gönderilen bir peygamberim. Sizi Allah'tan başka hiçbir mabudun bulunmadığına ve benim de onun elçisi olduğumu kabul kabule davet ediyorum. Eğer kabul ederseniz cennete girersiniz. Kabul etmezseniz ben size dünyada ve ahirette hiçbir fayda veremem.'' dedi. Efendimiz sözlerine devam edemedi. Kızıl sakallı bir adam, yerden aldığı birkaç taşı ona fırlatmış, kahrolası, elleri kuruyası, bizi buraya bunun için mi topladın diye bağırmıştı. Bu adam, amcası Ebu Leheb idi. Ebu Leheb'in bu davranışı üzerine toplananlar dağıldılar. Ebu Leheb, işi burada bırakmadı. Oğulları Utbe ve Uteybe'yi çağırdı. Şayet, Rukayye ve Ümmü Gülsüm'e ilgilerini kesmezlerse, kendileriyle ilgisini keseceğini bildirdi. Eşi Ümmü Cemil, bu konuda Ebu Leheb'e bütün varlığıyla destek oluyordu. Sonuç, anne ve babanın istedikleri gibi oldu. Bir başka ifadeyle Yüce Allah, sevgili peygamberinin gözlerinin nuru iki güzeli onlardan kurtarmış oluyordu. Hazreti Peygamber, Rukayye'yi Osman bin Affan'la evlendirdi. Bundan böyle Ebu Leheb ve eşi boş durmayacak, evlerinde biriktirdikleri pislikleri Hazreti Peygamber'in kapısının önüne yığacaklar, hatta Ümmü Cemil ki bu kadın Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir, özel olarak topladığı dikenleri Efendimizin geçeceği yollara serecektir. Bazen Hazreti Peygamber'in karşısına çıkıp, ''Ne haber var senin şeytandan?'' gibi sözlerle Efendimizi rahatsız edecek, bazen ''Bugün Kureyş'i ne gibi haberlerle aldatacaksın?'' diye alay edecektir. Ebu Leheb, Hazreti Peygamber'in kapı komşusudur. Diğer komşusu ise, Ukbe bin Ebi Ukbe de Ebu Leheb'ten geri kalmayan çirkin davranışlarıyla, Hazreti Peygamber'i üzecek, pek fena hatıralar bırakacaktır. Bir gün, Cibril-i Emin, sevgili Peygamberimize kısa bir sure getirdi. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Gerçekten de, O'nun elleri kurumaya mahkum edilmiştir. O'nun malı da, kazanıp biriktirdiği de O'na fayda vermemiştir. O, kıyamet günü alevli bir ateşe girecektir. Karısı da, boynunda bükülmüş bir iple, odun taşır halde o ateşe girecektir.'' buyuruldu. Bu sure, Ebu Leheb'in hoşuna gitmeyecek, düşmanlığını daha da artıracaktır. Peygamberimizin Vahiyleri Unutmaması İlk zamanlarda Hz. Peygamber Cibrili Emin'in getirdiği vahiyi ezbere alabilmek için onunla beraber okumaktaydı. Yüce Allah indirdiği ayetlerde vahiyin geldiği sırada sadece dinlemesini, o ayetleri kalbinde ve zihninde tespit etmenin kendisine ait olduğunu bildirdi. Bundan böyle Hz. Peygamber sadece dinledi, vahiy olduğu gibi kalbine nakşedildi. Hayatının sonuna kadar hiçbir ayette yanılmadı, Kekelemedi, bir ayetten başka bir ayete geçme durumu olmadığı gibi, unuttuğu bir ayette olmadı. Müslümanlara yapılan işkence ve eziyetler. İslam'ın açıkça insanlara duyurulması, öteden beri kutperest bir hayata alışmış ve özellikle güçsüzlerin omuzlarına basıp yükselmiş olanların hoşuna gitmedi. Bu davayı durdurabilmek için güçlerinin yettiği her çareye başvurarak İslam'ı kabul ettiğini öğrendikleri insanları eski dinlerine çevirmeye çalıştılar. Saad bin Ebi Vakkas'ın annesi, oğluna tekrar eski dinine dönmesini teklif etmiş, kabul etmeyince ölüm orucuna başlamıştı. Defalarca ayılıp bayılan kadın, oğlunun yalvarmalarına cevap vermemiş, tek yolun İslam'ı terk etmek olduğunu bildirmişti. Annesini pek seven Sa'd, iyice bunalmış ve durumu Hazreti Peygamber'e arz etmek üzere gelmişti. Fakat o daha derdini anlatmadan, Hazreti Peygamber'i vahiy hali bürümüş, daha sonra Hazreti Peygamber, Sa'd bin Ebi Vakkas'a dönerek şu ayeti okumuştur. ''Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik.'' Anası onu meşakkat üstüne meşakkat çekerek taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki senedir. Biz insana şu emri verdik. Hem bana hem ana babana şükret. Dönüş sadece banadır. Eğer onlar bilmediğin bir varlığı eş koşman için baskı yaparlarsa onlara itaat etme. Yine de dünya hayatında onlara iyilikle sahip ol. Fakat bana yönelen peygamberin yolunu tut. Sonra dönüp bana geleceksiniz. O zaman ben size neler yaptığınızı haber verir, hesabını sorarım. Saad Hazreti Peygamber'e bir şey sormadı. Eve döndü, anneciğim, yüz tane canım olsa da, birer birer çıksa, ben bu dini terk edemem. Bundan böyle arzu edersen yeme ve içme, arzu edersen beni kendi halime bırak dedi. Kadın, oğlunu kararından döndüremeyeceğini anlayınca, ölüm orucuna son verdi. Zübeyir bin Avvam amcası tarafından işkence gördü. Halit bin Said'i babası feci şekilde dövdü ve akıl almaz işkenceler yaptı. Her ikisi de bağlı bulundukları odada yakılan ateşin dumanıyla boğulacak hale geldiler. Zübeyir amcası tarafından serbest bırakıldı. Halit baba evine bir daha gelmemek üzere kaçtı. Hazreti Osman aynı şekilde işkenceli bir hayata sonuna kadar dayandı. Özellikle köleler, Korkunç işkenceler gördüler. Habeş asıllı bir köle olan Bilal, Sahibi Ümeyye bin Halef'ten Pek çok dayak yedi. Ümeyye, onu dininden döndürebilmek için Aklına gelen her çareye başvurmuş, Sokaklarda çocuklara sürükletmiş, Kızgın kumların üzerine yatırarak, Göğsünün üzerine tahammül edemeyeceği Ağırlıkta taş koydurmuş, İlahlara dönmediği takdirde, Ölünceye kadar böyle kalacağını bildirmişti. Bilal, Hz. Ebu Bekir tarafından satın alınarak kurtarılmış, daha sonra kölelik hayatına son verilerek hürriyet hakkı tanınmıştır. Küfrün elebaşları iman edenlere karşı zulüm ve işkence yarışına girerken, Hazreti Ebu Bekir de işkence altında inleyenleri buluyor, sahiplerinden satın alarak Allah rızası için serbest bırakıyor, azat ediyordu. Ömer bin Hattab, Mehdiye hanımı ve onun Lübeyne ismindeki kızını zaman zaman kırbaçlıyor... ...daha sonra onlara, ''Acıdığım için değil, yorulduğum için sizleri serbest bırakıyorum.'' diyor... ...aradan birkaç gün geçince geliyor, öldüresiye işkenceleri tekrar başlatıyordu. Bu iki hanım onun cariyeleri değillerdi, dul bir kadına aittiler. Ancak Ömer, bu işi komşuluk hakkına riayet için yapıyor... ...erkeği olmayan bu kadına bu yolda hizmet vermiş oluyordu... Bu iki hanım da Hz. Ebubekir tarafından satın alındı ve azat edildi. Yasir ailesi, Muhire oğullarının işkencesi altındaydılar. Hazreti Peygamberin onları işkence edilirken gördüğü ve ''Sabredin ey Yasir ailesi, size vaad edilen yer cennettir.'' dediği nakledilir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ım, Yasir ailesine rahmetinle muamele buyur diye dua etmiştir. Muhyire oğullarından Amr bin Hişam işkencede en ileri gidenlerdendi. Ancak yapılan eziyetlerin hiçbiri onları küfür hayatına döndürememişti. En son olarak Amr bin Hişam, Ebu Cehil emretti iki deve getirdiler ve Yasir'in hanımı Sümeyye'nin bir eliyle bir bacağı devenin birine Diğer eli ve bacağı ikinci deveye bağlandı. Develer aksi istikamette çekilmeye başlandı. Sümeyye'nin feryadı göklere çıkarken Amr bin Hişam bir mızrakla onu şehit etti. Biraz sonra eşi Yasir aynı şekilde şehit edildi. Böylece İslam şehitlerinin ilk ikisi yüce divanda tespit edilmiş oluyordu. Bu defa sıra, annesi ve babası gözlerinin önünde şehit edilen Ammar'a gelmişti. Onu da suda boğmak istiyorlardı. Başını suya soktular, ölmek üzereyken çıkarıp, ''Ne diyorsun?'' dediler. Sonunda Ammar, onların istedikleri sözü söyledi, onu serbest bıraktılar. Ağlayarak Resulullah Efendimiz'e geldi, olanları anlattı. Efendimiz, ''Kendini nasıl buluyorsun?'' dediğinde, ''İmanım asla sarsılmamıştır.'' cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında bulunanlara, ''Ammar tepeden tırnağa kadar iman doludur. İman onun iliklerine kadar işlemiştir.'' dedi. Bu mübarek sözler Ammar'ı teselli etmiş, yanık yüreğine su serpmiştir. Daha sonra Yüce Mevla'nın fermanı geldi. Baskı altında küfür sözünü söyleyenin imanına zarar gelmeyeceğini bildiriyordu. Ammar, Nebiler Sultanı Efendimizin huzurundan ayrılırken, şayet tekrar baskı yaparlarsa, yine onların istedikleri sözü söylemesi izniyle ayrıldı. Müşriklerin zulme doymaması ve Müslümanların güçlerinin gitgide azalması sonucu olarak, Hz. Peygamber, arzu edenlerin Habeş diyarına göç edebileceklerini bildirdi. Orada, kimsenin zulüm görmediği, adalet sahibi bir hükümdar vardır, diyordu öz vatanlarında garip hale gelen insanlar derhal hazırlık yaptılar. 11 erkek ve 5 kadından meydana gelen ilk kafile sessizce yola çıktı. Evvela cidde sahillerine ulaşacaklar, oradan gemiyle Habeşistan'a geçeceklerdi. İlk yolcular arasında Hazreti Peygamber'in gözlerinin nuru Rukayye ve eşi Hazreti Osman da bulunuyordu. Aradan fazla zaman geçmedi. 82 erkek ve 10 hanımdan oluşan ikinci bir muhacir kafilesi Habeş diyarının yolcusu oldu. Kureyş'in ileri gelenleri bu hicreti hoş karşılamadılar. Amr bin As ve Abdullah bin Rebiya'yı göndererek gidenleri istediler. Habeş hükümdarı Müslümanları davet etti. Cafer bin Ebi Talip, İslam'dan önceki hayatlarını ve İslam'ın getirdiklerini anlattı. Daha sonra, ''Bu adamlara sor.'' ''Biz kaçak köleler miyiz? Cinayet mi işledik? Üzerimizde ödememiz gereken alıp da vermediğimiz borç mu var?'' dedi. Bu soruları soran ve her birine hayır cevabını alan Necaşi, hükümdar sinirlendi. ''Benim adaletime güvenerek yurduma gelen insanları size teslim edemem, gidebilirsiniz.'' dedi. Bir gün sonra Amr, Müslümanların Hazreti İsa hakkında hoşa gitmeyen sözler söylediklerini anlattı. Cafer, Meryem suresinden Hazreti Meryem ve Hazreti İsa ile ilgili ayetleri okurken Necaşi ağlıyordu. Yerden aldığı bir çöpü gösterdi. ''Vallahi gerçek olan Hazreti İsa ile bu okunanlar arasında bu çöp kadar bile fark yoktur.'' dedi. Artık Müslümanlar Habeş diyarında canlarının istediği kadar kalma hakkını elde etmişlerdi. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. Zamanla gurbetin acısına tahammül edemeyen bir kısım muhacir, Mekkelilerin İslam'ı kabul ettiklerine dair haberler duydular. Bunu geri dönmek için bir sebep yaptılar ve Mekke'ye ulaştılar. Ama her şeyin ayrıldıkları gündeki gibi olduğunu anladılar. Tekrar eski zulüm hayatını yaşayacaklardı. Bir gün Ebu Cehil, yanında bir arkadaşıyla Safa tepesinde oturmakta olan Hz. Peygamber'e rastladı. Rahatsız edici sözler söyledi. Arsızlığını o derece arttırdı ki, evinin penceresinden konuşulanları dinleyen bir cariyenin bile vicranı sızlamıştı. Hazreti Peygamber, Ebu Cehil'i sadece dinlemiş, hakaretlerine cevap vermemişti. Akşama doğru avından dönen Hamza, ...cariye tarafından durduruldu. Kendisine olanlar anlatıldı. Cariye, bunları anlatırken... ...Hamza'yı utandıracak ifadeler kullanmış. ''İyenin böyle hakaretlere maruz kalsın... ...sen de av peşinde gönlünü eğlendir.'' demişti. Hamza, sinirli adımlarla yürümüş... ...Ebu Cehil'in başını yarmış ve... ...ben de onun dinindeyim. Yiğit sen o sözleri bana da söyle demişti. Bundan sonra Hamza, Hazreti Peygamber'i bulmuş... İntikamını aldım demiş ama Hazreti Peygamber'in amcacığım ben ancak senin İslam'ı kabul etmenle mutlu olurum demesi üzerine Müslüman olmuştur. Müşriklerin teklifi ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem cevabı. İslam'ın günden güne yayıldığını gören Kureyşliler, Ebu Talib'i ziyaret ettiler. Yenine sahip olmasını, putlara dil uzatmasının önüne geçmesini istediler. Bu ziyaretler birkaç defa yapıldı. Ebu Talib, her defasında onları yumuşak ifadelerle, tatlı sözlerle geri çevirdi. Fakat adamlar, her defasında sert tavırlar alıyorlar, gittikçe sert ve ağır bir dil kullanıyorlardı. Sonunda Ebu Talip Hazreti Peygamber'i çağırdı, durumu anlattı, bundan böyle tahammül edemeyeceğini bildirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, amcacığım, ben bu görevi Allah'ın bir emri olarak yapıyorum. Bırakmam mümkün değildir. Yemin ederim ki, güneşi sağma, ayı soluma koysalar da, beni cihan padişahı yapsalar, bu işi bırakamam dedi bunları söylerken gözlerinden yaş dökülmekteydi. Ebu Talip, bundan böyle eskisi gibi himaye edeceğini, ölünceye kadar kimsenin kendisine dokunamayacağını ifade etti. Müşriklerden Yeni Teklifler Bir gün, Kureyş'in ileri gelenlerinden Utbe bin Rebi'a, Hazreti Peygamber'i buldu, getirdiği dinle Kureyş'in arasına ikilik soktuğunu anlattı. ''Şayet bu dini getirmekle asıl maksadın servet kazanmaksa seni zengin yapalım. Evlenmek istediğin bir kadın varsa hemen nikah edelim. Reis olmak istiyorsan taç giydirelim ve sana danışmadan iş yapmayalım. Gözüne görünen ve kurtulamadığın bir görüntü varsa tedavi ettirelim.'' diyordu. Hz. Peygamber onu sonuna kadar dinledi. ''Şimdi sen de beni dinle.'' dedi ve Fussilet suresini okumaya başladı. Secde ayeti gelince ayağa kalktı, secde etti. Tekrar okumak istediğinde Utbe aramızdaki akrabalık aşkına yeter dedi ve ayrıldı. Biraz sonra arkadaşlarına "Ömrümde dinlemediğim bir söz dinledim. Vallahi bu söz sihir değil, şiir ve kehanet değil. Beni dinlerseniz bu adamı kendi davasıyla baş başa bırakın. Şayet Araplar ona galip gelir derse sizin maksadınız yerine gelmiş olur." Eğer o Arapları mağlup ederse onun şerefi sizin şerefinizdir dedi ve ayrıldı. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu ve Müslümanların güç kazanması. Bu işin sonu Hazreti Peygamberi öldürmekle alınabilirdi. Ebu Cehil onu öldürene yüz deve vereceğini vaat etti ama kimse buna cesaret edemiyordu. Sonunda 27 yaşında yiğit bir adam, bu işi ancak Hattab'ın oğlu yapar dedi. Kalktı, kılıcını kuşandı, sert adımlarla giderken, onu durdurup maksadını anlayan Nuaym bin Mesud, Hz. Peygamber'i kurtarabilme maksadıyla, sen önce kız kardeşine ve eniştene bak dedi. Ömer bu defa eniştesinin evine yöneldi. Fakat orada eline aldığı Taha suresini okuduğu zaman, gönlü yumuşadı. O günlerde Safa Tepesi civarındaki Erkam bin Ebil Erkam'ın evine yerleşen Hazreti Peygamber'e ulaştı ve onun önünde şehadet kelimelerini söyledi. Ömer bin Hattab gibi bir insanın İslam'ı kabul etmesi büyük bir olaydı. Özel olarak Hazreti Peygamber'in Allah'ım bu dini Amr ya da Ömer ile destekle diye dua ettiği biliniyordu. Amr bilindiği gibi Ebu Cehil'di. Yüce Mevra'nın inayet ve hidayeti, Ömer bin Hattab'a ulaşmış, onun taş gibi kalbini yumuşatmış, eritmişti. Halbuki onun için Hattab'ın eşeği bile Müslüman olabilir ama Hattab'ın oğlu Müslüman olamaz denildiği hatırlardaydı. Şu da bir gerçek ki Hz. Ömer'in İslam'ı kabul edişinden sonra Müslümanlar kendileri için gerçek bir destek bulmuş, kendilerini daha güçlü hisseder olmuşlardı. Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul ettiği günde müminler Mescidi Haram'a gelmiş ve Resulullah Efendimizin arkasında ilk defa cemaatle namaz kılmışlardı. Müslümanlara baskı ve boykot uygulanması. Müslümanlar kuvvet buldukça müşrikler baskılarını artırmaktaydılar. Bir defasında Hazreti Peygamberi Mescid-i Haram'da namaz kılarken görmüşler. Secdeye vardığı zaman üzerine deve işkembesi koymuşlardı. Hazreti Fatıma'nın gelip o pisliği üzerinden atmasına kadar Nebiler Sultanı Efendimiz öylece kalmıştı. Bir başka namaz kılışı anında onu boğmaya çıkmışlar. Bu sırada yetişen Hazreti Ebubekir siz bir insanı Rabbim Allah'tır dediği için mi öldürüyorsunuz diye çıkışmış, bu defa onu bayıltıncaya kadar dövmüşlerdi. Bu arada gördükleri mucizeler onlara fayda vermedi. Mescidi Haram'da namaz kılarken boğazına basıp öldüreceğine yemin eden Ebu Cehil, yaklaştığı sırada bir ateş deryası görüp çekildi. Rükâne adındaki sırtı yere gelmez diye bilinen güreşçi, kimselerin bulunmadığı bir yolda, Hz. Peygamber'le bir güreş tuttu ve ne olduğunu bilemeden üç defa mağlup oldu. Ebu Cehil bir alacaklarının hakkını almak üzereyken Hz. Peygamber'i görünce bir titreme tuttu ve borcunu ödedi. Ne olduğunu soranlara, Hz. Peygamber'in arkasında, misli görülmemiş bir deveyi, kendisini yiyecekmiş gibi dururken gördüğünü söyledi. Hatta bir defasında, ayı ikiye bölmesi teklifini yaptılar. Bunu yaparsa iman edeceklerini bildirdiler. Bu konuyla ilgili olarak gelen ayette, Saat yaklaştı, ve ay ikiye bölündü. ''Onlar bir mucize görseler yüz çevirir ve bu devamlı etkili bir sihirdir derler.'' buyuruldu. Daha sonra Hz. Peygamber'i çağırdılar, bir sürü mucizeyi peş peşe sıraladılar. Aslında maksatları bunlar gösterildiği zaman iman etmek değildi. Hazreti Peygamber, ''Ben bunları size göstermekle görevli değilim. Rabbim dilerse gösterir. Ben bana vahyedileni size tebliğ etme görevi aldım.'' dedi. Hz. Peygamber, onlardan ayrıldığında ardınca gelen ve halası Atike'nin oğlu olan Abdullah bin Ebi Ümeyye, ''Ey Muhammed! Kavmin senden bir takım isteklerde bulundu. Hayır dedin. Bundan sonra gökyüzüne merdiven dayayıp çıksan ve yanında melekleri şahit getirerek dönsen, elinde de benim iman etmemi bildiren bir yazı getirsen, vallahi sana iman etmem.'' diyordu. Hazreti Peygamber'e yanındaki fakirleri kov, gelip seninle görüşelim dediler. Bunda asıl maksatları iman etmekten çok Hazreti Peygamber'i yalnız bırakmaktı. Sabah akşam Mevla'nın rızasını dileyerek ona dua eden insanları yanından kovma. Onların hesabından hiçbir şey sana, senin hesabından hiçbir şey onlara ait değil ki, onları kovup da zalimlerden olasın ayeti bu teklif üzerine inmiştir. Bu defa Hz. Peygamber'e ve müminlere karşı bir boykot uygulaması başlatıldı. Müminlerle ticaret yapılmayacak, kız alıp verilmeyecek, hatta görüşülüp konuşulmayacaktı. Bu yolla müminlerin dağılıp gideceklerini umuyorlardı. Boykotla ilgili olarak bir yazı yazılmış ve Kabe'nin içine asılmıştı. Müminler Şıbı Ebi Talip denilen bölgeye toplandılar. Harşim ve Mutalip oğullarından iman etmeyenler bile... Akrabalık gayretiyle oraya geldiler. Üç yıl süren boykot boyunca açlık tahammül edilemez hale ulaştı. Ağaç kabuklarını kemirdikleri oldu. Çocukların feryatları diğer mahallelere ulaşıyordu. Fakat bu uygulama hiçbir mümini imanından ayıramadı. Müslüman olmayan akraba içinden bir erkek veya kadın bunları senin yüzünden çekiyoruz demedi. Cibri i emin geldi, Kâbe'deki asalı kağıdın yazılı kısımlarını güvelerin yediğini, bir tek Allah kelimesinin kaldığını bildirdi. Ebu Talib gitti, adamlarla görüştü. Durum, iyenimin dediği gibi değilse onu himayeden vazgeçeceğim dedi. Kâbe açıldı, aynen haber verildiği gibiydi. Bu sırada araya giren ve biz bu işe razı değildik diyen müşriklerin de ısrarı üzerine boykot sona erdirildi. Hüzün yılı ve tebliğe devam Peygamberliğin gelişi üzerinden 11 yıl kadar geçmişti ki Ebu Talib ve ardından da Hazreti Hatice vefat etti. Hazreti Peygamber kaybettiği bu iki sevgiliden dolayı pek üzülmüştü. Müminler bu yıla hüzün yılı adını verdiler. Özellikle Ebu Talib'in vefatı müşrikleri sevindirdi, baskılar arttı, Nitekim bir gün Efendimizin başından aktarılan kül ve toprak, vücudunu ve elbisesini perişan etmişti. Kızlarından birinin döktüğü suyla başını yıkarken, Ebu Talip hayattayken bunları yapamıyorlardı, demekteydi. Bu arada evlat edindiği Zeyd ile birlikte Taif'e gitti. Onlara İslam'ı anlatacak, yardımlarını isteyecekti. Fena şekilde karşıladılar. Taşlayarak şehirden uzaklaştırdılar. Hz. Peygamber, Taif'ten dönüş gününü anlatırken, hayatında gördüğü en sıkıntılı gün diye belirlemişti. Bu arada, Hazreti Peygamber, haç maksadıyla Mekke'ye gelenlerle görüşüyor, İslam'ı anlatıyordu. Özellikle amcası Ebu Leheb, onun ardında dolaşıyor, inanmamalarını, yalan söylediğini anlatıyordu. Nihayet, Yesrib'den, Medine'den gelen altı kişilik bir grupla karşılaştı. Onlarla konuştu. Adamlar, Yahudilerin geleceğini söyledikleri peygamber bu olmalı dediler ve şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman oldular. Bir yıl sonra akabe adı verilen bu yerde tekrar buluşmak üzere ayrıldılar. İsra ve Miraç Mucizesi Yüce Mevla'dan gelen bir davet üzerine Hazreti Peygamber, bir gece, Burak adı verilen bir binekle yola çıktı. Burak, gözünün gördüğü en son noktaya ayağını basıyordu. Kısa zamanda, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ulaşıldı. Peygamberlerin ruhaniyetlerinden oluşan bir cemaate, imam olarak namaz kıldırdı. Daha sonra aynı gecede, Miraç adı verilen, bir manevi asansörde göklere yükseldi. Her birinde sırasıyla, Adem, Yahya ve İsa, Yusuf, İdris... Harun, Musa ve İbrahim, salavatullahi aleyhim ecmain efendilerimizle görüştü. Daha sonra cibril ve Emin eşliğinde Yüce Mevla'nın kudret ve azametine delalet eden pek çok alemler gösterildi. Yüce Mevla ile özel bir görüşme sonucu olarak yeryüzüne döndüğünde yatağı hala sıcaktı. Sabahleyin olanları kavmine anlattığı zaman inanmadılar. Onun yalanını ortaya çıkarma fırsatını bulmuşlardı. Haydi gittiğine ve Mescid-i Aksa'yı gördüğüne dair yemin et dediler, şahit istediler. Biz defalarca gidip orayı görmüş insanlarız. Bize Mescid-i Aksa'yı anlat dediler. Bunu dedikleri anda Cibri ile Emin mükemmel bir televizyon sistemiyle Mescid-i Aksa'yı Hz. Peygamber'in önüne getirdi. Efendimiz'e sorulan her sual, mükemmel şekilde cevaplandırıldı. Netice olarak, ''Ey Ebu'l Kasım, tamamen isabet ettin, senin gibi bir sihirbaz görmüş değiliz.'' dediler. Çünkü maksatları hak olanı tespit etmek ve sonunda hakka teslim olmak değildi. O güne kadar günde iki vakit kılınan namaz, artık günde ayrı ayrı zamanlarda olmak üzere, beş vakitte kılınacaktı. Bu olay, İslam kültüründe, İsra ve miraç olayı olarak bilinir. Bundan böyle Resulullah Efendimiz için kıldığı namazlar apayrı bir miraç olacak. Aslında dinin direği olan namazı, Yüce Mevla'yı görürcesine bir edeple, huzurla kılanlar için kıldıkları namaz da bir miraç olacaktı. Akabe Biyatı bir yıl önce Akabe denilen tepenin yanında Hazreti Peygamberle görüşen altı kişi, bu defa on iki kişi olarak gelmişlerdi. Resulullah Efendimiz bu insanlarla Allah'a hiçbir varlığı ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı işlere karşı gelmemek üzere bir anlaşma yaptı. Hz. Peygamber'in elinden tutarak itaat edeceklerine dair söz verdiler. İslam tarihinde bu buluşma ve anlaşmanın adı, birinci akabe Beyatı olarak belirlendi. Onların istekleri üzerine Medine'ye Kur'an öğretmek ve İslam'ı tanıtmak üzere Mus'ab bin Umeyr gönderildi. Amr bin Ümmi Mektum ona yardımcı olacaktı. Mus'ab, Medine'de başarılı bir çalışma yapmış, özellikle Evz kabilesinin iki reisini İslam dinine çekmeyi başarmıştı. Bunlar Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr idi. Onların İslam'ı kabul etmeleri bir gün içinde birçok ailenin İslam'a girmelerine sebep olmuş, o gün akşam olmadan Abdüleşel oğullarından Müslüman olmayan tek aile kalmamıştı. Bir yıl sonra hac mevsiminde 73 erkek ve 2 kadın Hazreti Peygamber'le görüşmeye gelmişti. Hepsi Müslümandı. Gece yarısından sonra akabede buluşuldu. Bu buluşmada Hazreti Peygamber'i kendi yurtlarına davet ettiler. Hazreti Peygamber, Neşeli ve kederli günlerinizde sözümü dinlemek ve itaat etmek, dar ve geniş günlerinizde mali yardımda bulunmak, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmak, Allah rızası uğrunda söz söylemek, bu yolda kimsenin kanamasından korkmamak, sizin yanınıza geldiğimde şahsınızı, ailenizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi, beni de korumak üzere bana söz verin dedi. Bunları yaparsak karşılığında ne vardır dediler. Allah rızası ve cennet vardır dedi. İleride başarıya ulaşırsan yine kavmine dönecek misin dediler. Hayır kanım sizin kanınız sizin ölümünüz benim ölümümdür. Ben sizdenim siz bendensiniz. Sizin harp ettiğinizle harp ederim anlaştığınızla anlaşırım dedi. O halde kabul ediyoruz dediler. Birer birer Hazreti Peygamber'in elinden tutarak anlaşmaya bağlı kalacaklarına dair söz verdiler. Medine'ye hicretin başlaması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlere Medine'ye göç edebileceklerini bildirdi. Birer ikişer özellikle geceliğin yola çıkan müminler Medine yolunu tuttular. Hazreti Ömer ise kılıcını yayını aldı, Mescidi Haram'a vardı, Kabe'yi tavaf etti. Orada bulunanların işiticiye derecede yüksek sesle "Medine'ye hicret edeceğim. Eşini dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler, yarın şafakla beraber Dacnan vadisinde beni bulsunlar." diye hicretini ilan etti. Sabahleyin yol arkadaşı Ayyaş bin Ebi Rebiya ile sözleşilen yerde buluştu, beraberce Medine yolunu tuttular. Müminlerin her gün birer ikişer gidişi Kureyş'i heyecana sevk etti. Adeta Mekke'de Müslüman kalmamıştı. Hazreti Peygamber de ayrılırsa felaket olurdu. Onu Mekke'deyken durdurma imkanı olmamıştı. Gittikten sonra hiç durduramazlardı. Darünned ve adı verilen resmi işleri görüştükleri binada toplandılar. O gece Resulullah'a bir baskın tertip ederek öldürmeye karar verdiler. Her kabileden eli kılıç tutan bir yiğit bulunacak, bu sebeple kimin öldürdüğü bilinemeyecek ve Haşimiler kan davası yürütemeyeceklerdi. Ebu Cehil'e ait olan bu fikir tartışmasız kabul edildi. Ölüm fermanının imzalandığı bu bina, Beytullah'a pek yakın bir yerdeydi ve Hazreti Peygamber'in büyük dedesi Kusayin eviydi. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicreti. Yüce Mevla alınan kararı peygamberine ulaştırdı ve o gece Mekke'yi terk ederek hicret yolculuğunu başlatması emrini verdi. Hazreti Peygamber durumu arkadaşı Hazreti Ebubekir'e anlattı. Mekke-Medine arasını pek iyi bilen Abdullah bin Üreykıt isimli müşrik bir kılavuzla anlaşma yapıldı. Üç gün beklemesi, dördüncü günün sabahında Sevr Dağı önlerinde bulunması tembih edildi. O gece Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında yatacak. O gittikten sonra da Hazreti Peygamber'de bulunan emanetleri sahiplerine teslim edip yola çıkacaktı. Hazreti Peygamber gece yarısı aile efradı ile vedalaştığı evinden çıktı. Bu arada Yasin Suresi'ndeki vecealna min beyni edihimsaddan biz onların önlerine engel koyduk. ''Arkalarına bir engel koyduk, tepelerinden örtü verdik. Artık onlar göremezler.'' ayetini okumaktaydı. Adamlar yanlarından geçip gitmesine rağmen onu göremediler. Yüce Mevla onların görmelerini engellemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi. Beraberce çıktılar. Mekke'nin güney tarafında bulunan 5 kilometre mesafedeki Sevr Dağı'na ulaştılar. Buradan itibaren mağaraya ancak bir saatte çıkılabilirdi. Sevr Mağarası'nın önünde durulup bakıldığında sağ tarafta vahyin ilk geldiği Hira Dağı, sol ilerde ise Mekke ve Mescidi Haram görülmekteydi. Horozlar sabahın yaklaştığını ilan ederken Hz. Peygamberin evini saran yiğitleri de bir heyecan sarmıştı. Biraz sonra büyük bir cinayet işleyecekler ve kendilerine göre Mekkelileri rahatlatacaklardı. Fakat bekledikleri olmadı. Evde Hz. Peygamberin bulunmadığını öğrendiler. Halbuki bu eve girdiğini görmüşlerdi. Bu evden çıkmadığına yemin edebilirlerdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a koştular, o da yoktu. Babasının nerede olduğunu bilmeyen Esma, Ebu Cehil'den şiddetli bir tokat yemiş, kulağa yırtılmıştı. Derhal Kâif, iz sürücü aradılar. Adam sabırla ama maharetle izleri tespit etti. İzleri süre süre mağaranın ağzına kadar geldi. ''Aradığınız adamlar bu mağaradadır ya da buradan uçup gitmiştir.'' dedi. Onu azarladılar. Sen anandan doğalı burya insan ayağa basmamış olmalı dediler. Bu sırada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh telaşlanıyor. Ey Allah'ın peygamberi, adamlar eğilip ayaklarının ucuna baksalar bizi görecekler diyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onu teselli ediyor. Korkma, mahzun olma. Allah bizimle beraberdir diyordu. Adamlar ayrılıp gittiler. Artık Hazreti Peygamber'i başka taraflarda arayacaklardı. Ölü veya diri olarak Hazreti Peygamber'i getiren'e ya da bulunduğu yeri haber verene yüzde ve bahşiş vereceklerini ilan ettiler. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah, geceleri gelip mağarada kalıyor ve gündüz olanları haber veriyor. O gittikten sonra Hazreti Ebubekir'in çobanı Amr bin Füheyre koyun sürüsünü Abdullah'ın izinin üzerinden geçiriyor, böylece Abdullah'ın izini kaybediyordu. Üç gün sonra kılavuz Abdullah bin Üreykit develeri getirdi. Hazreti Ebubekir'in hediye ettiği deveyi kabul etmeyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 400 dirhem ödeyerek deveyi satın aldı. Bundan böyle kausa, kesik kulak adını verdiği bu deve onun hayatı boyunca biniti olacak ve Hazreti Peygamber bir binit olarak ondan pek memnun kalacaktı. Yolculuk başladı, ölü veya diri getirene yüz develik ödülü işiten Müdliç kabilesinden Süraka bin Malik, kabilenin yanından geçip gidenlerin aranılan insanlar olduklarını fark edince atına binip koşturmuş, ancak atının ayaklarının ardı ardına üç defa kuma gömülmesi sonucu olarak eman dilemiş, arkadan gelen olursa geri çevirmesi şartıyla serbest bırakılmıştır. Yolda Ümmü Mabedin çadırına uğranılmış, yiyecek bir şeyler satması teklif edilmiş, ''Yok'' deyince pek zayıf ve sütsüz bir koyun sağlanmış ve içilmiştir. Ümmü Mabet, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, bu koyunu kesme tavsiyesini tutacak ve o koyun 28 yıl boyunca bu ailenin bereket kaynağı olacaktır. Efendimiz, Medine'ye ulaşmadan önce karşılaştığı 70 kişilik bir toplulukla sohbet etti. İslam'ı anlattı, Kur'an okudu, Müslüman oldular. Komutanları olan Büreyde, hayvanlarının pek az süt verdiğini söyledi. Bereket duası yapıldı, daha sonra Büreyde sarığını çıkardı, bir mızrağa bağladı. Yesrib'e sancak olmadan girmeniz doğru değil diyordu. İslam tarihinde bilinen ilk sancak budur. Halbuki Büreyde ve arkadaşları, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Yakalayıp Kureyş'e teslim etmek maksadıyla yola çıkmışlar, ama kendileri Allah'a teslim olmuşlardı. Peygamberimizin Medine'ye gelişi ve Kuba Mescidi'nin inşası Medine'dekiler, Hazreti Peygamberin Mekke'den ayrıldığını duymuşlar, kaç günde gelebileceğini hesap etmişler, gözlemeye başlamışlardı. Mağarada üç gün beklenildiğini bilmiyorlardı. Yolcuları iki gün yollarda gözlediler, üçüncü gün öğle üzeri, Hazreti Peygamber'in göründüğü müjdesi bir Yahudi tarafından verildi. Silahlanıp koştular ve yolcuları Kuba köyüne indirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Külsüm bin Hidm'in evine misafir oldu. Müşrik olmasına rağmen mert ve sözüne sadık bir insan olan Abdullah bin Üreykit memnun edilip gönderildi. Bu adam istese alnını terletmeden yüz deveyi kazanabilirdi. Kaldı ki... Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem kılavuzluk yaparken yakalansa öldürülme ihtimali vardı. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat onun dinini yıkma savaşı vermekteydi. Gelirken tehlikelerle dolu bir yolculuk yapmıştı. Şimdi yine tek başına 450 kilometrelik yolu aşacaktı. Aldığı ücretse 100 devenin 50'de biri bile değildi. Bu arada Hazreti Peygamber'in böyle önemli bir yolculuk için onu kiralaması, ehliyete ne derece önem verdiğini, emanetleri ehil olanlara teslim ettiğini gösteren güzel bir davranıştır. İleride kendisine kıyamet ne zaman kopacaktır diye soran adama, iş ehli olmayan kişilere bırakıldığında kıyameti bekle buyuracaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da iki hafta durdu, bir mescit yaptı. Mekke'de emanetleri sahiplerine teslim eden Hazreti Ali yürüyerek gelmiş, Kuba'dayken yetişmişti. Şişen ve patlayan ayaklar Hazreti Peygamber'in tükürüğünü çalıp dua etmesi sonucu iyileşti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü öğle üzeri yola çıktı. Kuba ile Medine arasında bulunan Ranuna vadisinde durdu. Salim bin Avf oğulları kendi yurtlarında da kalmalarını rica ettikleri için burada durmuşlardı. Efendimiz hayatının ilk cuma namazını burada kıldı. Namazdan önce hutbe okudu, hutbeyi kısa bir oturuşla ikiye böldü. Hutbede herkesin bir gün sürüsünü çobansız bırakacağını, hesap vereceğini anlatmış ve yarım hurmayla da olsa kendinizi kurtarmaya bakın demişti. İki rekatlık cemaatle namazdan sonra, Salim bin Alf oğullarıyla vedalaştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kasva'nın yularını bırakmıştı. Şehre girerken, evlerine davet etmek üzere, devenin yularına sarılanlara, ''Bırakın, o memurdur.'' diyordu. Nihayet Kasva geldi, bugün Efendimizin kabrinin bulunduğu yere çöktü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en yakın ev olan Eba Eyyub el-Ensari'nin evine indi. Mekkelilerin Durumu Mekkeliler, Allah'ın en büyük nimetini ellerinden kaçırmışlardı. Sadece akıllarına güvenmişler ama akılları onlara, yemeyen, içmeyen, işitmeyen ve konuşmayan, hiç kimseye zararı ya da faydası olmayan, cansız varlıkların ilah olamayacaklarını bir türlü anlatamamıştı. Yine bu akıl, okunan Kur'an'ın insan kelamı olamayacağını, ancak Yüce Allah'ın kelamı olabileceğini hatırlatmamıştı. Zamanla yaptıkları itirazlar karşısında, bu kelamın benzeri bir söz getirin şeklinde yapılan meydan okumayı cevapsız bırakmışlar, en kısa suresinin benzerini meydana getirdikleri takdirde bu davadan vazgeçileceği bildirilmiş ama yapamamışlardı. ''Onların kabul etmediği hidayete Medineliler dört elle sarılmış bulunuyorlardı.''